dünya belirti bu haftalar Harici'den Sanat programındayız. Açık radyoda İzmir'deyiz. Karantina mekanındayız. İlk programı da burada yaptık ve devam ediyoruz. Çünkü bir programa sığmayacak konuşacağımız çok şey var. Dahili bellek konusuna odaklanıyorduk. Yani karantinanın birleşenlerinden biri. Ve tabii onun ötesinde aslında İzmir'in kültür sanatla ilişkili belleğine dair yapılan kapsamlı bir çalışma. 1950'lerden itibaren günümüze kadar baktığınızdan bahsettik. Nasıl böyle bir dönemselleştirme, nasıl böyle bir periyoda karar verdiğiniz de hatta konuştuk. Özgür Kılınç Aslan, Gökçe Suvari, Nursat Sargon'un oluşturduğu bir yapı bu. Dahili bellek için Nursaç'a şimdi söz vermek istiyorum. Nursaç sen neler söylemek istersin bununla ilgili? Benim dahili belliğe dahil olmam aslında Özgür'ün telefonuyla başladı. Yüksek lisans tezimde 1986'dan 1986 ve 2014 arasında İzmir'de güncel sanatın değişimini inceleyen bir tez hazırlamıştım. Bu tezde 3 e, önemli gördüğüm kırılma noktalarını ele almıştım. Nedir bunlar? Bunlardan ilk 1986 yılında yapılan boy sanısına düzenlenen sergiydi. İkincisi 1994 95 yıllarında yapılan şantiye galeriydi. Üçüncüsü de arada kalmak sergisiydi. İlkinde birçok Türkiye Güncel Sanatı'na yön vermiş ismin burada sergiye dahil olduğunu görüyoruz. Bu süreçte Gökçe'nin de bir önceki programda bahsettiği gibi aslında bunlar çok kesik kesik olmuşlar. 1986'da böyle birkaç girişim olmuş. Daha çok yabancı kültür kurumlarının da desteğiyle. Daha sonra 1994'de kadar pek bir şey yapılmamış. Ve Mimar Merik Dönmez'in şu anda Alsancak'ta bir market olarak işletilen bir yerdeki inşaatını geçici olarak sanat mekanına dönüştürme projesiyle. Burada yine Cengiz Çekil'in Başka Erda Akselin, hı hı. Hüseyin Altaykin'in pek çok ismini bildiğimiz sanatçının sergileri gerçekleşmiş buralarda. Peki kopuş bu anıya yani da kesinti ya da bu Gökçe'nin de bahsettiği hı hı. bu süreklilik arz etmemesini nelere bağlıyorsunuz? Neler görüyorsunuz bunla ilgili? Büyük ihtimalle burada küçük çabalarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dışarıdan ya da buradan da içeriden de çok fazla destek olmadığı için. Çabalar, imkanlar el verdeyince hayata geçiyor. Hmm. Gökçe sen bir şeyler söylemek evet, ister misin bu işi? Ben çoksa bununla, bununla ilgili bir şey ekleyeceğim. Çok önemli olduğunu düşündüğüm için bu küçük çabaların devamladığını görmemizin sebeplerinden biri bence bunun doğru düzgün bir kaydının arşivinin oluşturulmaması, yani bunun tarihçesinin tutulmamış olması. Zaten bizim projeyi hani hayata geçirirken düşündüğümüz en e, önemli şeylerden biri de buydu. Zaten çok uzun süredir bunun üzerine yani ben bildim bileli mutlaka e, şeylerimiz, bir konuşmalarımız, tartışmalarımız vardı. Daha önce de arşiv ve bellek üzerine çalışmalar yürütüyordunuz, yani dahili bellek adı altında ya da karantina çatısı Hı -hı. altında değildi Hı -hı. ama başka girişimler evet. de vardı. Evet. Yani e, her zaman bunun tarçısını tutması önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü kendiniz yeni bir girişim yaparken, bir şeyler oluşturmaya çalışırken neyin üzerine neyi koyduğunuzun farkında olmanız gerekli. Bunun farkında olmadığınızda Siz o sürekliliği tanımlayamadığınız zaman kendinizi biraz daha, nasıl tarif edeyim, daha zayıf hissediyorsunuz. Hı hı. Bulunduğunuz mekanın, yer aldığınız ortamın tarihçesini, daha önce burada neler yapıldığını, kimlerin nasıl bilişimlerde bulunduğunu bilmek. E, bunun da herkesin ulaşabileceği şekilde kayda geçirmesi önemli. Peki hı hı. neleri araştırıyorsunuz, neleri nasıl kayda geçiriyorsunuz? Özgür sana sorayım burada. Ee, birazcık parantez edeceğim Örgünç'in söylediklerine. Ben kişisel olarak edebiyat tarihine de meraklı olduğum için... İzmir'deki edebiyat tarihine daha çok, oraya da bakmaya çalıştım daha doğrusu. Ee, edebiyat tarihi yine, edebiyat tarihiyle e, görsel sanatların tarihi böyle yan yana gidiyor. Çünkü bir sürü e, kafeler, buluşma mekanları var e, sanatçıların, kültür insanlarının, gazetelerin, yazarların. yazarların. E, edebiyatçılar doğal olarak e, hikayelerinde bunlara yer vermişler ya da günlüklerinde yer vermişler. Oralardan da veriler topluyoruz aslında. Özellikle konak meydanında işte Ankara Oteli fenomeni var mesela. İşte e, Halikarnas Palıkçısı, Ceva Şakir Kabağaçlı'nın e, Elhamra Sarayı olarak geçen Milli Kütüphanede yaptığı toplantılar var. E, bu buluşma noktaları, onların bir araya gelişleri de bize ilham veriyor açıkçası. Ama onun dışında e, biz bu kaydı tutarken e, şunu çok önemsedik. Ee, yaşayan tarih kayboluyor sözlü tarih çalışmaları yapmak çok değerli ee, çünkü ve hala mümkün hala 1950'den mümkün. itibaren evet. baktığınıza göre evet hala mümkünken biz bunun kaydını tutmaya başlayalım dedik ve fark ettik ki e, insanların da kişisel arşivlerinde e, sakladıkları kimi kataloglar, fotoğraflar işte sergilere dair e, çeşitli görseller var e, onların canlı hafızası var Şimdi bu görüşmelere yavaş yavaş başladık. Birkaç ay içerisinde web sitemizi biraz düzenleyeceğiz. Bir de sosyal medya hesaplarımızdan da açıkçası açık çağrıda bulunmak istiyoruz. Evet ben de tam onu söyleyecektim. Yani bu radyo programı hariciden sanat vesilesiyle de böyle bir çağrıda bulunabilir miyiz? İnsanlar size nasıl ulaşsınlar? Ve hikayelerinde bir takım belgeler var ya da kendi tanıklıklarını, kendi deneyimlerini sizinle paylaşmak isteyebilirler. Biz sosyal medya hesaplarımızdan da bunun duyurularını yapacağız. Kişisel olarak ben İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde çalışıyorum. Oradan da yani birçok kişiyle irtibata geçmeye başladım. Herhalde önümüzdeki hafta itibariyle bu açık çağrılar başlamış olacak. Bize Bizimle arşivini paylaşmak isteyen deneyimlerini... Tamam, tanıtsızlarını evet. paylaşmak isteyen herkese açığız açıkçası tamam siz dahili bellek olarak takibe alsınlar Evet diyelim eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Nursal senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok. Olsun. peki sana küçük böyle bir e, yan e, şey Hı. olarak hasta karantina mekanının çatısı altında olmasa Hı. da Hı. senin İzmir'de başlattığın başka bir oluşum var monitör evet. biraz ondan da bahsetmeni istiyorum Hı. son olarak da kendine ait bir odaya söz vereceğim Esra Okya'ya çünkü Hı. o doğrudan karantinanın bileşenlerinden biri. Ama biraz monitörden de bahsedersen aslında onunla ilgili bilgi almak da iyi evet. olur hepimiz için. Çok Monitör e, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 2018 Mayıs ayında kuruldu. Türkiye'den ve Yük dışından iki sanatçıyı belirli kavramlarda bir araya getirip video odaklı güncel sanat sergileri yapıyor ve onları siz bir araya getiriyorsunuz evet, değil mi? Evet, evet. Monitör bir araya getiriyor. Her birinin ...farklı bir kavramı oluyor ve genellikle mekanlar da bu kavramlara göre seçiliyor. Yani iklim değişikliği üzerine odaklanan bir sergi ise bu göz önünde bulundurularak bir mekan bulmaya çalışıyoruz. Yani daimi bir mekanı olmayan bir yapısı var montörün. Ee, neler yaptınız şimdiye kadar? Biraz daha somutlaşır böylece yapmaya <gülüyor> çalıştıklarınız anlamımız. Evet, neler yaptık? İlk sergide Halil Altın Altındere ile Nikolay, Ler Nikolay Lersan'ın çalışmalarını bir araya getirdik. Ee, Kültür Park'ta sergi mekanı olarak kullanılmayan bir mekanı aslında böyle bir yere dönüştürdük. Kendisi de sanatçı olan Özgür Demirci bunların prodüksiyonunu yapıyor. Ee, aslında e, müzelerde sergilenmiş çalışmaları ilk girdiğimizde nasıl burada sergileceğiz diye düşünürken bir anda orası bambaşka bir sergi alanına dönüştü. İlk böyle başladık, kendi imkanlarımızla başlamıştık. Daha sonra bu serginin ardından Kültürçin alandan destek aldık ve kendi ekipmanlarımız olmuş oldu ve daha profesyonel ilerlememiz için de önemli bir adım oldu bizim için. Daha sonra Astro Türk Tütün Deposu var, eski bir tütün deposu pasaportta. Burası birkaç yıl içinde ya da yakın zaman içinde yıkılması planlanan bir yer iklim değişikliğine odaklanan sergimizi orada yaptık. Burada ilk hazmanın ve piliyatoloji durumunun çalışmalarını sergiledik. E, vaktimiz var mı hepsi? Var. Mi? Tabii tabii. Tamam. Ardından e, kemer altında şu an çalışmalarına devam eden, hay açık alan ilk sergisi için Diyarbakır'dan loading ve İzmir'den monitörle işbirliği yapmak istemişti. Bu mimaride de e, loading'in oradan önerdiği açılır, monitör hmm, Hitoshi Değer ile bir araya getirerek orada küratörlüğünü gerçekleştirdi. Ardından yine Kültür Park'a dönüp, bu sefer Kültür Park'ı kent hafızasının merkezi olarak ele aldık. Çünkü Kültür Park'ta katman katman hafıza var ve burada iki sergi yaptık, hafızaya odaklanan. Burada Rus kolektif Şito Delat'la Gülsün Kara Mustafa'nın Meydanı Belliği isimli çalışmasını gösterdik. Ardından yine aynı mekanda Basim Mahmut ve Fatma Gücan çalışmalarını sergiledik. Daha sonra Alsanca'ya doğru gittik. Orada Atölye 20, 21 Taksim 1 diye bir mekan var. Burada da yine iki sergi gerçekleştirdik. Peki genel evet. olarak siz program ağırlıklı evet, evet. bir şey, bir misyonunuz var, evet. bunu söyleyebiliriz. Bir de karantina'nın yapısı altında program odaklı olarak tarif edebileceğim bir başka bileşen daha var. Aslında karantinadan çok daha önce de başlamış bir proje. Yaklaşık 5 yıl oldu. Beş yıldır. Evet. Esra Esra okay. o yüzden söz vermek istiyorum biraz da nasıl başladı kendine ait bir oda? Kendine ait bir oda dediğim gibi 5 yıl oldu. Şarkı. 2015'in no Ocak ayı gibi Kisel Atölyem e, şu anda Kalkinin halen o, o bulunduğu Kardıçalı İş Hanında ona e, ait um, atölyede başladı. Başlangıçta şöyle e, aslında mekanı paylaşmak üzere yani kendine ait bir oda mekan e, olma alan açma projesi e, o dönemde yalnızca ders vermek için kullanıyordum atölyeyi genel olarak e, şeydi yani etkin Kullandığım yer değildi. Hı -hı. E, paylaşmak istedim yani çok böyle bir şey başladı. E, yani anlatılan projelerden biraz daha farklı böyle yani çok planlı projelendirilmiş bir şey değil aslında. Hı -hı. Hı -hı. E, belki adı da onu tarif ediyor bence Hı -hı. o anlamda şey evet. doğru oturuyor evet. tutarlı. E, Kendine ait bir o da zaten hani biraz o öyle bir şey. E, Virginia Woolf'un kadınlara önerdiği. Ee, çalışın e, paranız olsun ve kendine ait bir odanız olsun. Yani e, üretim ve oda ilişkisini, o, e, e, ya oradan kaynaklı, yani Hı -hı. hani e, oradan ilhamla kendine ait bir oda adını oradan alıyor. E, e, Karamcı bütmüyor, e, bir bütçesi yok vesaire. Böyle başladı zaten. Şu masalarla başladı. Şu iki masa <gülüyor> ve üçüncü parçası şurada olan. Şu anda karantina mekanında <gülüyor> evet, gördüğümüz evet. masalarla evet, başladı. Evet. evet, yani hani başlangıçtaki hedefi dediğim gibi mekan alan açmak. Böyle prodüksiyonlara ihtiyacı olan işler değil. Daha çok böyle bir günde olabilen. Yani işte bir yere gelelim, toparlanalım, toplanalım, sunumlar olsun, söyleşiler olsun gibi... Kimlerle toplandın? Ee, e kimlerle bir araya geldiniz? Evet. Çok, kimlerle ortaklık yaptın? Ee, ortaklıklar e, şöyle aslında yani kendine ait bir başlangıcından itibaren bu içinde bulunduğu mecra açısından çok şanslı. Ee, yani ilişkileriyle kimlik kazanan, yol alan, biçim kazanan yani şu anda da burada olan arkadaşların arkadaşlardan bahsediyorum. Ee, bu, bu çevresiyle biçim aldı. Kimlik aldı. Ka, kimlik kazandı ve yol aldı. Ee, ilk etkinliğimiz şeydi. Ee, Ethem Şahin hı hı. onun bir söyleşi performans yapmıştı. Ondan sonra aynı katta İO vardı. İşte e, oradaki beş sanatçı arkadaş işlerinden bahsetti. Başak Özgutlu işlerinden bahsetti. Bunlar sunum söyleşiydi. Gökçe'yi Gökçe Sivali'yi Özgür Kılıçarslan Kılıç sergisi üzerine konuştu. Ee, başlangıç böyleydi. Ee, bir yıl kadar, belki o kadar değil aslında, daha kısa süre sanıyorum, e, atölyede e, bu söyleşilerle sürdü e, program. E, sonra e, atölyeyi kapattıktan sonra, Kendine ait bir odanın böyle bir göçebe, kısmen göçebe bir yapısı oluştu. Bir odası olmadı yani, ama ya da her yer odası evet, olabilir aileler. Evet ben şöyle tarif ediyorum. Bir yer yerde misafir olup ev sahipliği yaptım Hı -hı. gibi. Çok güzel. Numaş Kara, Hı -hı. E, onun Basmane'de bir e, iki katlı eski bir evi vardı. E, satın aldıktan sonra orasını bir mesken, ev olarak kullanmayıp atölye olarak kullanmayı düşündüğünü söyledi. Ben de şeyi önerdim. Yani ben atölyeyi kapatıyorum. Böyle bir proje var, biraz işte yol aldık. Burada birlikte sürdürebilir miyiz? Seni işte karşıladı, birlikte sürdürdük. Orada da aynı şekilde yani söyleşiler, sanatçı sunumları, bir iki sergiye ev sahipliği yaptık. Eş zamanlı olarak oradayken eş zamanlı olarak asansörde yer alan kıs merdiven kafede. Çünkü yani söyleşileri orada yapmayı, hı hı hı. E, o nasıl gelişti tam olarak bilemiyorum ama yani hani o e, oraya gidip gelirken uygun bir alan vardı üst katta. E, e, orada yapmaya başladık çünkü e, projeksiyon vardı, <gülüyor> internet vardı, e, biraz daha şey işte ısı yalıtım vesaire yani oturmaya, vakit geçirmeye daha uygun bir mekandı. E, e, orada başladık. Ee, söyleşiler orada devam etti. Ee, en son geçen, yani son bir yıl işte geçen Şubat'tan itibaren de e, o söyleşi yaptığımız salona bağlı küçük bir alan vardı. Kafe orasını depo olarak kullanıyordu. Kahvelerin vesaire işte bir şeylerin durduğu bir alandı. Ee, burada söyleşilerin dışında çünkü şey müsait yani üst kat hem kafeye bağlı Hem de e, bağımsız bir alan, e, O e, orada başka neler yapabiliriz gibi bir, bir grup arkadaşla konuşurken sanıyorum içinde Metehan, Özcan Ojan vardı ondan sonra e, başka burada neler yapabiliriz falan diye konuşurken O salonuna bağlı o küçük alanda acaba orasını bir sergi mekanı olarak kullanabilir miyiz? O konuşma içerisinde çıktı zaten o fikir. Sahibi Halil'e önerdik. O da kabul etti. Ondan sonra öyle bir süreç başladı bizim için. Yine çevreden destek aldık. Mesela Özgür'ün fikrini aldım. Yani oranın nasıl ışıklandırılacağı. Çünkü dediğim gibi şey yok. Kendine ait bir odanın bütçesi yok. Hı hı. Ondan sonra oranın da bir sergi alanı olabilmesi için ışığa ihtiyaç var vesaire. Bütçesi yok ama evet. çevresi evet. var. var, evet. evet. Bugüne kadar gerçekten öyle geldi. Bu çok önemli bir şey. Belki İzmir'e özgü bir şey hı hı. Bilmiyorum hı hı. yani ama biz de böyle diyoruz. Ee, Peki yeni neler bu özellikle karantina artık bir, bir mekan da var paylaştığımız bir çatı, bir bir yapı var. Burada neler hayal ediyorsun, neler kurguluyorsun? Masalar burdalar bir buradalar. kere. <gülüyor> evet. ee, burası, burada yaptığı yani e, program burada e, devam edecek. E, ama burada olmak şey açısından çok önemli. Bir arada olmak açısından çok önemli. Gerçekten hani... E, şey, kendinize bir olanın şansı devam ediyor ve gerçekten çok güzel insanlarla bir aradayız yani ee, beraber olmak çok önemli. Ee, İzmir'deyiz. Karantinada şu anda 10 kişi bir aradayız aslında. Evet, evet, tek tek amca. bazı e, arkadaşlara söz veriyorum bir önceki program da zaten karantina mekanına aitti ve mekanın içindeyiz. Burada bir gün nasıl geçiyor? Mesela Sarp şimdi tekrar sana döneyim. İlk programın başlangıcında da sen söz almıştın. Bir günde ne yapıyorsunuz ya da bir hafta içinde buraya ne kadar uğruyorsunuz? Kullanıcıları kimdir bu mekanın? Biraz daha tarif etmek ister misin? Özellikle bu bir aradalık Esra'nın biraz önce gündeme getirdiği, dayanışma, imece bunlar sıklıkla referans verdiğimiz kavramlar oldu. Hani mekanın kullanımı ve kullanıcıları özelinde biraz daha bunu derinleştirmek isterim. Tabii 9 Mart'ta açılışımızı yaptıktan sonra bunu cevabını daha net bir şekilde verebileceğiz ama hazırlık döneminde özellikle Ee, her şeyin son derece kolektif bir şekilde, bütün fikirlerin açık bir şekilde ortaya konduğu biçimde ilerlediğini söyleyebiliriz. Ee, çünkü mekanın mekan aslında iki tane dikdörtgenden oluşuyor gibi düşünebiliriz dinleyicilerin canlandırabilmesi için gözünde. Ee, bunun en fonksiyonel şeklin nasıl buluruz e, biçiminde e, mütemadiyen fikir üretiyoruz. Ama aynı zamanda bunun içinde bir sirkülasyonun da olması istiyoruz. <Gülüyor> Statik bir mekan istemiyoruz. Bundan ilgili de düşünmekle, tartışmakla, bunu buraya koyalım, böyle yaparsak daha iyi bir yöntem olur. Daha çok alan açabiliriz. O zaman acaba bu şekilde mi yapalım? Bir yandan bunlara bakıyoruz. Bir yandan her inisiyatifin kendi takvimi var, hı hı. anlattığımız gibi. Bir diğer yandan da biz beraber çalışabileceğimiz sanatçılara, inisiyatiflere, oluşumlara, kolektiflere, Sadece İzmir'den değil, İzmir dışından da yurt dışından da açık bir yer olacağımız için bir yandan da bunu hayal ediyoruz. Ve bunun nasıl bir sistem, ne şekilde sistematize ettiğimiz üzerinde şu anda çalışıyoruz ama herhalde Nisan ayında... Şapkamızdakidir çıkar. <gülüyor> Biraz deneme yanılmayla da mekanın içine yerleştikten sonra da anlaşılacak. Yeni işlevler kazandırılacak. Bu kesin. Borga sen aynı zamanda külatörsün. Farklı e, bağımsız oluşumlarda mekanlı ya da mekansız oluşumlarda sıklıkla yer aldın. Bellek alanında da çok e, çalışmalar yürüttün Arşiv bellek alanında. Sen mekanı nasıl görüyorsun? Bir küratör gözüyle de bakacak olursan neler hayal ediyorsun burada? Yani aslında bir şey söyleyecektim Esra'nın söylediği buluşma anına ilk olarak mekanın daha anahtarını almıştık ilk kirasını deyip internetini bile bağlamamışken bu hatta bu masalar bile daha henüz buraya gelmemişken Esra'nın süre gelen programı içerisinde Mehmet Kayaoğlu ile beraber bir organize ettiği bir konuşma vardı. Konuşmanın konusu tam bunlar ortaça isimlerindeki yeme içme üzerine. <gülüyor> Tuğrul'dan yansıyan lezzetlerin dünyası gibi. Bu konuşma mesela 3 gün dört gün önceden internet duyurusuyla Facebook'tan paylaşıldı ve biz de mekana yeni giriyorduk ve 30'u 35 30 30. aşkın kişi evet, 30 geldi 30 ve kişi vardı. dinlediler ve mekan tanımıyorlar. İnsanlar bir noktada buluşup bir şeyi dinleyip üzerine soru sorup tartışıp vakit geçirip dönebildiler. Bu zaten kendiliğinden bir kalabalık ya da işte bir kitleyi buraya taşıma kolaylığını bizim kafamızda bir motivasyon olarak canlandırdı. Şimdi yavaş yavaş süreli ve programlı bir tempoya girmek gibi bir hedef var. Bir de güzel tarafı belki işte yani genellikle ya sergi mekanı olarak tasarlanan yerler var hı hı. ya da mesela ofis olan yerler var. İkisi bir arada iç içe olunca bir tık daha belki araştırma sergisi ya da oda bir şeye odaklanan bir sergi modeli gibi şeyler burada daha fazla görünürlük kazanabilecek gibi yani klasik anlamda İzmir'de şu anda yoğunlukla olarak inisiyatiflerin veya bireysel sanatçıların sürdürdükleri açtıkları kendi çalışmalarına ait bir takım sergiler var zaten ama bu sergiler dışında kimi araştırma sergileri mesela bir teaser verebilirim baştan spoiler. yani Bir test çalışması yapıyor Orkun isimli bir arkadaşımız. Bu test çalışması Türkiye'deki fanzin geleneği ve punk kültürü üzerine. Buna dair mesela bir dokumentasyonun geçici bir sergisini burada organize etmek gibi bir plan. Ya da mesela işte belki dairine belliin çeşitli araştırmalardan elde ettiği verilerle yapabileceği biraz daha işte mikro arşivel bir takım kayıtların gösterilebileceği bir şeyler. Ya da Esra'nın mesela gene mekan program kesinleşir ve belki bir bütçe çıkarsa düşündüğü işte çeşitli araştırmaları bu mekandan Barbaros köyüne taşıyıp orada organize etmeyi düşündü orada bir takım odalar, mekanlar açabilecek bir yapıya yürütecek bir çatı kurmak. Yani buraya girdiklerinde geleneksel anlamda bir sergi mekanı ya da güzel bir kütüphane değil daha dönüşebilir ...değişebilir, şekillenebilir ve atölye çalışmaları yapılabilir bir alanla karşılaştırmak. Ve yani bunu da biz ilk defa deniyor olacağız gibi aslında hakikaten üç ortak bir cihaza, bir mekana girmek gibi bir şey olacak. Ama ne güzel ki bu mekanların sayılığı çok artıyor. Yani hem İzmir'deki mikro mekanların sayılığı çok artıyor hem de bunların çok amaçlı kullanımı ile ilgili sürekli olarak hepimiz kafa yoruyoruz. tüm bizimrdikiler olarak. Yani bu buradan herhalde güzel bir hareketlenmeye doğru gider diye umuyoruz. E, programın sonuna geldik. Bir şey eklemek isteyen olur mu aranızda? E, aslında hepimizin e, zaman zaman birbirleriyle ortaklık kurduğu çeşitli projeler oldu. Esra'nın da söylediği, kendine ait bir odada benim başka bir serginin soyusına yer verdi. Gökçe'nin küratörlüğünü yaptığı e, bir sergi olmuştu Kırk Merdivende. Ee, onun dışında <gülüyor> Gökçen Cabadan gibi yani galeride gördüğümüz sanatçıları bazen kendine ait bir odada görebiliyoruz. Böyle sürprizli e, bazen kurumlarda yer alabilecek konuşmaları, söyleşileri ya da sergileri daha büyük kurumlarda yer alabilecek söyleşileri bu mekanda da İzmir izleyicisiyle buluşturmayı planlıyoruz. Tamam son olarak adresinizi de sorayım. Karantinanın tam adresi Nedir? Bakalım kim biliyor. 211 <gülüyor> sokak. Bir sokak. Bir sokak. No, no ye 20 A. Peki. <gülüyor> Aysın. Geldikleri zaman kapınızı tıklattıkları zaman burası bir dükkan gibi zaten dışaca mekan. İçeri girebilirler mi? Siz haftanın her günü neredeyse dönüşüm olarak burada oluyor musunuz? En azından şey, birkaçınız. Evet. Lansmanımızı 9 Mart'ta yapacağız. Bundan sonra tabii ki de daha sürekli olarak burada bulunacağımız bir program oluşturuyoruz. Açık olduğu saatlerin duyurusu olacak. Eğer kapalı olacak olursa da o saatlerin duyurusu olacak sosyal medyadan. Ve çalışma alanı olarak da açık bir alan olarak düşünüyoruz. Yani çalışmak için buraya gelip arşiv karıştırılabilir. Harika, çok teşekkür ederim. Eee programı şimdi toparlıyorum. Kimler benimleydi son olarak bir isimimizi sayacağım ama e, İzmir'deyim. Ben programcınız Ceren. Karantinadayım. Ee, benimle bugün olan isimler ilk ve ikinci programda da diyeyim. Ezgi Ceren Kayırıcı, Gökçe Suvari, Borgakan Türk, Özgür Kılıç Aslan, Sarp Keskiner, Esra Okyay, Nursaç Sargun. Kimseyi unutmadım umarım. Eee Tabii burada Özgür ve Cenk Han da var ama onlar hiç konuşmadılar. Baş, başka başka başka programlarda bir araya gelmek üzere teşekkür ederim hepinizden. Biz Teşekkür, Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Harici Den Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri. Okay. Tokyo. South America.